Zümer Suresi Necm 227 Bu kitabın indirilmesi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'tandır. Şüphesiz ki biz bu kitabı sana gerçekle indirdik. Öyleyse dini sadece onun için arındırarak Allah'a kulluk et. Dikkatli olun, halis din sadece Allah'a aittir. Onun aslarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinenler, Allah'ın aslarından edindiğimiz yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz. Şüphesiz kendilerinin ayrılığa, anlaşmazlığa düşüp durdukları şeylerde onların arasında Allah hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve çok nankörün ta kendisi olan kişilere kılavuzluk etmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, kesinlikle oluşturacağından dileyeceğini seçecekti. O bundan arınıktır. O bir tek. Kahredici Allah'tır. Bir tek kahredici Allah, gökleri ve yeri hak ile oluşturdu. Geceyi gündüzün üstüne bürüyor, gündüzü de gecenin üstüne bürüyor. Güneşi ve ayı yararınızda olan yapı ve işte yaratarak hizmetinize sunmuştur. Hepsi de adı konmuş bir süre sonuna akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlü ve çok bağışlayıcıdır. O sizi tek bir nefisten oluşturdu. Sonra ondan eşini yaptı ve sizin için hayvanlardan sekiz eş indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde oluşturuluştan sonra bir oluşturuluşla meydana getiriyor. İşte bu sahiplik, yönetim yalnız kendisinin olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer küfredecek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedecek, iyilik bilmezlik edecek olursanız, biriniz ki şüphesiz Allah size hiçbir ihtiyacı olmayandır ve o kulları için küfre, kendisinin ilahlığının ve Rabbinin bilerek reddedilmesine nankörlüğe rıza göstermez. E, eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını öderseniz, sizin için ona razı olur. Hiçbir taşıyıcı bir başkasının yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz yalnızca Rabbinizedir. Böylece yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz o, sinelerin özünde saklı olanı iyi bilendir. Necm 228 İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü ona vererek Rabbine yakarır. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfedildiği zaman da önceden ona yakardığı hali unutur da Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar oluşturur. De ki, küfrünle Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişinle biraz yararlan. Şüphesiz sen ateşin asabındansın. Ya da gece saatlerinde kalkan, boyun eğip teslimiyet göstererek, dikelerek, ahiretten çekinerek daima saygıda duran ve Rabbinin rahmetini uman o kimse öyle yapmayan gibi midir? De ki, hiç bilen kimseler ve bilmeyen kimseler eşit olur mu? Kesinlikle sadece temiz akıl sahibi olanlar öğüt alırlar, gereği gibi düşünürler. De ki, Ey iman etmiş olan kullar! Rabbinizin koruması altına girin. Bu dünyada iyilik, güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Şüphesiz Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenler ödüllerini hesapsız tas tamam alacaklardır. De ki, ben kesinlikle dini yalnızca kendisine özgü kılarak Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Ve bana, Müslümanların ilki olmam için emir verildi. De ki, şüphesiz Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. De ki, dinimi yalnız kendisine arındırarak Allah'a kulluk ediyorum. Buna rağmen siz O'nun aslarından dilediğinize kulluk yapınız. De ki, Şüphesiz asıl kaybedenler, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini ve yakınlarını kayba uğratanlardır. Dikkatli olun, işte bu apaçık bir kaybın ta kendisidir. Onların üstlerinden ateşten tabakalar, altlarından da tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, benim korumam altına girin. Ve tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelen kimseler kendileri için müjde olanlardır. Haydi müjdele sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı. İşte onlar Allah'ın kendilerine doğru yol kılavuzu verdiği kimselerdir. Ve işte onlar kavrama yeteneği temiz akıl sahibi olanların ta kendileridir peki üzerine azap kelimesi hak olmuş kimsede mi? Artık ateşteki o kimseyi sen mi kurtaracaksın? Lakin Rablerinin koruması altına girmiş olan o kişiler kendileri için Allah'ın vaadi olarak altlarından ırmaklar akan kat kat köşkler olanlardır. Allah vaadinden caymaz. Sen şüphesiz Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki pınarlara koyduğunu, sonra onunla renkleri değişik bir ekim çıkardığını, sonra onun olgunlaşıp da senin onu sararmış gördüğünü, sonra da onu bir çöpe çevirdiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda kavrama yeteneği olanlar, temiz akıl sahipleri için kesinlikle bir öğüt, hatırlatma vardır. Peki, Allah kimin göğsünü İslam'a açarsa, o zaman o Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ı anmaya karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı olarak ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Ondan Rablerine saygısı olanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın anılmasına karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini kılavuzlar. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösteren biri yoktur. Peki kıyamet günü şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlara kazanmış olduğunuzun karşılığını tadın denilmişken, kendini azabın kötülüğünden korumaya çalışan kimse mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? Onlardan önceki kimseler yalanladılar da, kendilerine düşünemedikleri yönden azap geliverdi. Sonra da Allah, onlara basit dünya hayatında rüsvalığı tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilir olsalardı. Ve andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye pürüzsüz Arapça bir okuma olarak Allah'ın koruması altına girsinler diye bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden örnek verdik. Allah çekişip duran bir takım ortakları olan bir adamla yalnız bir kişiye bağlı selamet içinde olan bir adamı örnek verdi. Bu ikisinin hali hiç eşit olur mu? Tüm övgüler Allah'ındır. Başkası övüremez. Aksine olarak onların çoğu bilmezler. Şüphesiz sen kesinlikle öleceksin. Şüphesiz onlar da kesinlikle öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda tartışacaksınız. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyen... Ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalanlayandan daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? O kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için cehennemde bir sığınak yok mu? Ve doğruyu getiren ve onu tasdik eden kişi, işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilerin ta kendileridir. Onlar için Rab'lerin ezdinde diledikleri şeyler vardır. İşte bu, Allah'ın onların önceden yaptıklarının en kötüsünü örtmesi, işlemekte bulunduklarının en güzeline, ecirlerine karşılık olarak vermesi için iyilik, güzellik üretenlerin karşılığıdır. Allah kuluna kafi değil midir? Onlar ise seni, onun aslarından kimselerle korkutuyorlar. Ve Allah kimi şaşırtırsa artık ona kılavuz olan biri yoktur. Kime de Allah kılavuz olursa artık onu da şaşırtan biri yoktur. Allah çok güçlü, suçluyu yakalayıp cezalandırarak adalet sağlayan değil midir? Ve sen gerçekten onlara o gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sormuş olsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. De ki öyleyse... Allah'ın aslarından çağırdıklarınızı hiç düşündünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istediyse, onlar onun zararını giderebilen kimseler midirler? Yahut bana bir rahmet dilediyse, onlar onun rahmetini engelleyebilen kimseler midirler? De ki, Allah bana yeter. Sonucu bırakanlar, yalnızca ona sonucu bıraksınlar. De ki, ey toplumum, siz bulunduğunuz yer üzere çalışın. Şüphesiz ben de çalışan biriyim. Artık kendisini rüsva edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı bir azabın kimin üzerine yerleşeceğini yakında bileceksiniz. Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak ile indirdik. O halde kim kılavuzlandığı doğru yolu bulduysa artık kendi lehinedir. Kim de saplıysa artık sırf kendi aleyhine olarak sapar ve sen onların üzerine onları ayakta tutan bir sorumlu değilsin. Allah, o nefisleri ölmeleri sırasında onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatır. Ölmeyenleri de uyuduklarında artık haklarında ölüm gerçekleştirdiklerini alıkoyar. Diğerlerini de adı konmuş bir süre sonuna kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yoksa onlar Allah'ın aslarından bir takım destekçi, yardımcı, torpilciler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremez ve akıl erdiremezse de mi böyle yapacaksınız? De ki, bütün yardım Destek kayırma Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü yalnızca O'nundur. Sonra yalnızca O'na döndürülürsünüz. Ve Allah bir tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayan kişilerin yürekleri burkulur da onun aslarından olan kimseler anıldığı zaman derhal yüzleri gülü verir. De ki Ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı, parçalayıcısı, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve varlıkların akıl ve duyularla gözlenenlerini bilen Allah'ım. Kulların arasında çekişip durdukları o şeyler hakkında sen hüküm vereceksin. Ve eğer bütün yeryüzündekiler, ve onunla birlikte bir o kadarı da şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişilerin olsaydı, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu kesinlikle kurtulmalık verirlerdi. Ve onların hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından onlar için meydana çıkarılır ve kazandıklarının kötülükleri onlar için meydana çıkmış ve kendisiyle alay edip durdukları şeyler kendilerini çepeçevre sarmıştır. İşte insana bir sıkıntı dokunu verince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahsettiğimiz zaman da o bana bir bilgi üzerine verildi der. Aslında verilen nimetler bir imtihan aracıdır. Velakin onların çoğu bilmezler. Gerçekten o bana bir bilgi üzerine verildi sözünü, bunlardan önceki kimseler de söyledi de kazandıkları şeyler kendilerine yarar sağlamadı. Sonunda kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet etti. Şunlardan şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapmış olan o kimseler, onların da kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet edecektir. Ve onlar aciz bırakanlar değildir. Hala şüphesiz Allah'ın rızkı dilediğine yaydığını ve ölçülendirdiğini bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için kesinlikle nice alametler, göstergeler vardır. De ki, ey nefislerine karşı sınırı aşmış olan kullar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar, şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz. Ve ansızın azap gelmeden kişinin Allah'ın yanında yaptığım ölçüsüzlüklerden dolayı yazık bana, doğrusu ben alay edenlerdendim demesinden yahut Allah bana doğru yolu gösterseydi, Herhalde ben Allah'ın koruması altına girmiş kimselerden olurdum demesinden veya azabı gördüğü zaman bana bir geri dönüş olsaydı da ben de o iyilik güzellik üretenlerden olsaydım demesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzelini izleyin. Tam tersi sana ayetlerim geldi de sen onları hemen yalanladın. Büyüklük tasladın ve kafirlerden Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden oldun. Ve o kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyen kişileri yüzleri kararmış olarak göreceksin. Kibirlenenler için cehennemde yer yok mu? Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de Allah başarıları sebebiyle korunaklarında kurtarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezlerdi. Allah her şeyin oluşturucusudur. O, her şeyin belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayanıdır. Bütün göklerin ve yerin anahtarları yalnızca onundur. Allah'ın ayetlerini örtbas eden kimseler işte onlar Zarara uğrayanların ta kendileridir De ki Buna rağmen siz Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz Ey cahiller Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere Şöyle vahyedildi Andolsun ki eğer ortak koşarsan Amelin kesinlikle boşa gidecek Ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın Onun için tam aksine Yalnız Allah'a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Ve onlar Allah'ı hakkıyla takdir etmediler. değerlendirmeye yapamadılar. Ve yeryüzü, kıyamet günü onun avucundadır. Göklerde onun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından arınık ve çok yücedir. Ve sura üflenmiştir de Allah'ın dilediği hariç göklerde kim var yerde kim varsa çarpılıp yıkılı vermiştir. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir de onlar kalkmışlar karşıda bakıp duruyorlar. Ve yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmış, kitap konulmuş, peygamberler ve tanıklar getirilmiş ve aralarında hak ile karar verilmiştir ve onlara haksızlık edilmez. Ve Allah ne amel yaptıysa herkese karşılığını kesinlikle tam olarak ödeyecek. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilendir. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlar kesinlikle bölük bölük cehenneme sevk olunacak. Sonunda oraya vardıklarında kapıları açılacak. Ve onun bekçileri onlara, İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan, bu gününüzde karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi diyecekler. Onlar, evet geldi diyecekler. Velakin kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden üzerine azap kelimesi hak oldu. Sürekli olarak içinde kalmak üzere, girin cehennemin kapılarından denildi. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerine karşı Allah'ın koruması altına girmiş olan kişiler de kesinlikle cennette bölük bölük sevk edilecek. Sonunda oraya vardıkları, kapılara açıldığı ve bekçileri onlara selam sizlere, tertemiz geldiniz dediği zaman sonsuz olarak içinde kalmak üzere hadi oraya girin denilecek. Onlar da Tüm övgüler bize vadini doğru çıkaran ve bizi bu arza varis yapan ve cennette bizi istediğimiz yerde konup göçürten o Allah'adır dediler. İşte çalışanların ödülü ne güzeldir ve sen evrendeki tüm güçleri en büyük tahtın bir kenarından dolaşanlar olarak Rablerinin övgüsüyle birlikte Allah'ı noksan sıfatlardan arındırdıklarını görürsün. Ve onların aralarında ödül, ceza, hak ile gerçekleştirilmiştir. Ve tüm övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır denilmektedir.